Düşünüp ibret almaları için biz buyruklarımızı birbiri ardından getirdik. Daha önce kendilerine kitap verdiğimiz ilim sahipleri buna da Kur'an'a da inanırlar. Kendilerine Kur'an okununca şöyle derler. Ona iman ettik. O Rabbimizden gelen gerçeğin ta kendisidir. Biz zaten daha önce de Allah'a teslim olmuş kimselerdik. İşte onlar... Gösterdikleri sabır ve sebattan dolayı çifte mükafat alırlar. Onlar kötülüğe iyilikle mukabele eder ve kendilerine nasip ettiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. Anlamsız, çirkin sözler işitince yüzlerini çevirip uzak durur ve şöyle derler: "Bizim işlerimiz bize, sizinkiler de size aittir. Selam olsun size. Hoşçakalın. Cahillerle arkadaşlık etmeyi arzulamayız biz. Sen dilediğin kimseyi doğru yola eriştiremezsin. Lakin ancak Allah dilediğini doğruya ulaştırır. O hidayete gelecek olanları pek iyi bilir. Doğru söylüyorsun. Ama biz sana tabi olup o doğru yolu tutarsak yerimizden yurdumuzdan olur. Burada barınamayız." dediler. Oysa tarafımızdan bir rahmet olarak biz Onları her türlü ürünün getirilip toplandığı, güvenli, dokunulmaz bir yere, Mekke-i Mükerremeye yerleştirmedik mi? Ne var ki onların çoğu, bu nimetin kadrini bilmezler. Bununla beraber biz, kazançlarının çokluğu sebebiyle şımarmış pek çok memleketi helak ettik. İşte yerleri. Kendilerinden sonra oralarda pek az oturuldu. Bütün onlara biz varis olduk. Hepsi geçti. Baki biziz. Senin rabbin, ülkelerin ana kentlerinde halka ayetlerimizi okuyan bir elçi göndermedikçe o ülkeleri imha etmez. Biz zaten ahlisi zulmü meslek edinmiş olandan başkasını imha etmeyiz.